Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ül Hac 96. Bab Müzarife'de namaz Müzarife'de afsan ve yatsı namazlarını birleştirmek babı Kureyb Kutsam'ı şöyle derken işitmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan döndü iki dağ arası yolda indi ve işedi sonra abdest aldı Abdesti almayı mübalağalığı yapmadı. Yani hafif aldı den. Ya Resulallah, namaz mı diye sordum. Resulallah namaz evde kılınacak buyurdu. Yine bindi. Müztarefi'ye gelince inip abdest aldı. Lakin bu sefer abdesti daha uzunca tuttu. Sonra namaz ikamet edildi de akşam namazını kıldırdı. Ondan sonra herkes devesini kendi durağında çüketti. Sonra yatsı namazı ikamet edildi. Peygamber namazı kıldırdı ve iki namaz arasında hiçbir namaz kılmadı. 97. İki namazı birleştiren ve aralarında tatalı namazı kılmayan kimse bağlı. İbn-i Ömer radıyallahu şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müzdenife'de akşam ile yatsı namazlarını birleştirdi. Bu iki namazdan her biri bir ikamet ve kalındı ve peygamber bu iki namaz arasında ve ne de bunlardan her birinin adından sunak namazı kılmadı. Bana Ebu Ayyub el-Ensari (radıyallahu anh) Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) ve daha hakkında akşam ile yatsın namazlarını müzderife de birleştirdi diye tartış etti. 98 müzderife'deki bu akşam ile yatsın namazlarından her biri için ezan ve ikamet eden kimse bağlı. Bize Ebu İshak tahdit edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbni Gezik'ten işittim şöyle diyordu. Abdullah İbni Mesut yallahan had yaptı. Müzzerife'ye geldi. Müzzerife'ye geldiğimizde yatsı ezanı yahut buna yakın bir zamanda oldu. Abdullah bir kimseye emretti. O da ezan okudu ve ikamet getirdi. Sonra Abdullah akşam kıldı. Onun arkasından da iki rekat sünnetini kıldı. Sonra akşam yemeğinin getirilmesini istedi ve yemeği yedi. Sonra zannediyorum ki bir kimseye emretti de o kimse evvel ikamet okudu. Ravi Onur ben bu zannediyorum şeklindeki şekli ancak Zehirdendi biliyorum demiştir. Sonra yaslı namazını iki mekat kıldı. Fecr tulu edince sabah namazını kıldı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün de bu mekanda bu namazdan başka bu saatte namaz kılmazdı dedi. Abdullah İbn-i şöyle devam etti. Bu ikisi mutat olan müstahap vakitlerden iki namazdırlar. Akşam namazı insanların müzderefiye gelmelerinin ardından sabah namazı da fecih meydana çıkarken kılındı. Abdullah İbni Mesud ben peygamberi böyle yaparken gördüm dedi. 99 Ailesinin kadın çocuk yaşlı gibi zayıf kişilerini kondukları yerden getireyin. Önden gönderen ve bu kişiler bu kişilerin müzelife de vakfe yapmaları, dua etmeleri, akabinde de ay kaybolduğu olduğu zaman onların yine önden minaya yollayan kimse sebabi Salim şöyle demiştir: Abdullah İbn Ömer radıyallahu an, kendi ailesini zayıf kişilerini önden gönderirdi de, onlar geceleyin müzelife de 25 aru haramın yanında vakfe yaparlardı. Aziz ve celil olan Allah'ın hatırlarına gelen zikirlerle zikrederler, dua ederler. Sonra imamın Mina'da vakfe yapmasından evvel ve Mina'ya hareketinden önce Mina'ya dolayırlar. Artık onlardan biri Mina'ya sabah namazı vaktinde gelir, kimi de bundan sonra gelirdi. Mina'ya geldikleri zaman Akabe Cemresi'ne taşları atarlardı. i̇bn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kim, zayıf kimseler hakkında böyle yapmalarına ruhsat verdi dedi. Bana Ubeydullah Ebi Yezid haber verdi ki İbn-i Abbas'tan ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinin zayıfları içinde Müzdelife gecesinde Mina'ya önden gönderdiği kimselerden idim derken işitmiştir. İbni i Cüleyh şöyle demiştir. Bana Esma'nın himayesinde bulunan Abdullah İbni Kaysan Ebu Bekir'in kızı Esma'dan şöyle tahsis etti. Esma radiyallahu anh akşamla yatsı namazlarını can edildiği gece Müzdelife'ye indi ve kalkıp namaz kıldı. Bir saat namaz kıldıktan sonra ben Abdullah'a, e ey oğlum ay battı mı diye sordu. Ben hayır batmadı diye cevap verdim. Bunun üzerine bir saat daha namaz kıldı. Sonra yine ay battı mı diye sordu. Ben de evet battı diye cevap verdim. Esma öyleyse minaya doğru yollanmalısız diye emretti. Biz de yollandık ve yürüdük. Nihayet Cemre ve Eki'nde Akhaba cemiyasına taş attı. Sonra Esma Mina'daki menziline döndü ve bu menzilinde sabah namazını kıldı. Ben kendisine, ey hanımefendi ben öyle sanıyorum ki bizler meşru olan vakitler önce davrandık dedim. Esma ey oğlum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahvevi kadınlar için erken cemlet taşlamalarına izin verdi dedi. Ayrıca Ayşe radiyallahu anh sevde, Müzdarife gidesinde peygamberden minaya erken gitmek hususunda izin istedi. Kendisi ağır ve yavaş hareketli bir kadın idi. Peygamber ise ona izin verdi demiştir. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Veda haçında biz Müzdarife'ye indik. Sevde a. insanların izdihamlarından evvel kendisinin minaya gönderilmesi hususunda Peygamberden izin istedi. Sevde iri yapılı, yavaş hareketli bir kadındı. Peygamber Sevde'ye izin verdi. Sevde halkın izdihamından evvel minaya gitti. Biz de sabaha kadar Peygamberin yanında kaldık. Sonra Peygamberin hareket etmesiyle biz de hareket ettik. Yeni olsun Sevde'nin Rasulullah'tan izin istediği gibi izin istemiş olmakla. Bana kendisi ve sevinişe şeridinin en sevgilisi olurdu. 100. Hacı adayı müzelife'de sabah namazını hangi vakitte kılar tabi? Abdullah İbn-i radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müzelife'de birleştirdiği iki namaz müstesna hiçbir namazın mutat vaktinin dışında kıldığını görmedim. de akşam ile yatsı namazlarını birleştirdi. Bir de sabah namazını bu mutat vaktinden önce kıldı demiştir. Abdullah İbni Yezid şöyle demiştir. Arafat'tan Abdullah İbni Mesut'un beraberinde Mekke'ye doğru yola çıktık. Sonra Müzzerife'ye geldik. Abdullah akşam namazı, akşamla yatsı namazından her birinin başlı başına birer ezanla ikametle kıldı ve bu iki namaz arasını akşam yemeği ile ayırdı. Bundan sonra i̇bn Mesud şafak söktüğü sırada sabah namazını çok erken kıldı. Hatta kimi insan fecih tulu etti, kimi insan da fecih tulu etmedi diyordu. Sonra Abdullah şöyle dedi, Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Akşam ile yaslan ibadet olan bu iki namaz şu Müzellife mevkiinde alışılmış vakitlerinden tahlil edilmiştir. İnsanlar yatsı vaktine girmedikçe Müzdarife'ye gelmeye çalışmasınlar. Sabah namazını da Fecir'in doğuşunu işaret ederek şu saatte kılsınlar. Bundan sonra İbni Mesud tan yeri ağırıncaya kadar de vakfa yaptı. Sonra müminlerin emiri Osman bu saatte Müzdarife'den hareket etse Peygamber'in sünnetine isabet etmiş yani ona uygun hareket etmiş olur dedi. Davül Abdurrahman İbni Yezid İbni Mesud'un bu sözü mü? evvel söyledi yahut Osman'ın müzellif Mina'ya hareketini mi daha evvel vaki oldu bilmiyorum. İbni Mesud Kurban Bayramı'nın ilk günü Akabe Cemresi'ni taşlayıncaya kadar telbiyeye devam etti demiştir. 101. Bak Müzellif Mina'ya ne zaman hareket edilir? Ben Amr İbn-i Meymun'dan işittim. O şöyle diyordu. Ben Umer İbn-i hatta Hattab şahit oldum. O sabah namazını de kıldı. Sonra Meşari Haram'da vahve yaptı. Da şöyle dedi. Müşrikler güneş doğmadı. Can minaya hareket etmezlerdi. Ve müşrikler ey sabır daha güneşin ışıklarıyla parla da biz minaya gidelim derlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri muhalefet etti de, güneş doğmazdan evvel alacak karanlıkta Muzalife'den Mina'ya doğru hareket etti. 102. Nahr günü sabahı Akabe cemlesinin başlayıncaya kadar telbiye etmek ve tekbir getirmek ile Muzalife'den Mina'ya gidişte bineğin arka tarafına başka kimseyi bindirmek bağlı. Abdullah İbni Abbas anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müzdelif eden Mina'ya kadar Fadl-i Abbas'ı bineğinin arkasına bindirdi. fadl Peygamber'in Akaba cemlesini taşlayıncaya kadar terbiyeye devam eylediğini haber verdi demiştir. Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Zeydoğlu Usam'ı Arafat'tan Mina'ya kadar peygamberin bineğinin arka tarafına binmişti. Sonra eden Mina'ya gelinceye kadar da peygamber Abbas'ın oğlu Fadl'ı arka tarafına bindirdi. Abdullah İbni Abbas dedi ki Fadl ve Usam'ı her ikisi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akabe cemresini taşlayıncaya kadar tevbiye okumaya devam etti dedi. 103. Bab Kim hacca kadar umre ile faydelenmek isterse kolayına geleni bir kurban keser. Fakat onu bulamasa haç gününde ihramlı olarak üç döndüğünüz vakit 7 gün olmak üzere oruç, oruç tutmak vacip olur ki bunlar tam 10 gündür. Bu ailesi ikamet yeri mescidi haramda bulunmayanlara aittir. Allah'tan korku ve bilin ki Allah cezası cidden çetin olandır. Bakara Suresi 196. Ayet Bize Şube haber verip şöyle dedi Bize Ebu Cemre tahdis edip Şöyle dedi Ben İbni Abbas'a Temettüden, temettünün Hükmünden sordum. İbni Abbas Bana temettü yapmaklarını emretti Ben yine kendisine Hedi'den sordum İbni Abbas temettü haçında Erkek dişi deme Yahut sığır yahut davar kurban Etmek yahut Deve ve sığır kurbanında ortak olmak vardır dedi. Ebu Cemre dedi ki bazı insanlar temettuyu hoşgörmezlerdi. Ben uyudum ve rüyamda şöyle gördüm. Bir insan temettu mevrul bir hastır ve kabul edilmiş bir umredir diye nida ediyordu. Ben uyanınca Abbas'a geldim ve bu rüyamı kendisine söyledim. İbn Abbas Allahu ekber umre ibadet onu Ebu Katım sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir dedi. Buhari diyor ki Adem ve İbn Cerir ve onlar Şûbe'den Genel rivayette kabul edilmiş bir umredir, mebrur yani makbul bir hacdır demişlerdir. 104 Kurbanlık develere Binmek babı. Çünkü Allah şöyle buyurdu. Biz kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın alametlerinden kıldık. Onlarda da sizin için hayır vardır. O halde onlar ayakta durur. lakin üzerlerine Allah'ın ismini alın. Yanları üstü düştükleri vakitte onlardan hem kendinizi yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyip dilenen fakirlere yedirin onları şükredersiniz diye böyle size musahar kıldık onların ne etleri ne kanları hiçbir zaman Allah'a yükselip erişmez fakat sizden ona yalnız takva ulaşır size olan hidayetine karşı Allah'ı büyük tanımaz içindir ki o bunları böylece size etmiştir iyi hareket edenleri müjdeler. Haç Suresi 36. ve 37. ayetler Mücahit, develer bedenli ve iri cüsseli oldukları için bedene diye isimlendirildi demiştir. Buhari dedi ki, Kami isteyen muhter ise zenginden yahut fakirden develer etrafında dolaşan kimsedir. Şairullah, Hads suresi 32. ayette kurbanlık hayvanları büyütmek ve onları güzel görmektir. Atik Hac Suresi 29. ayette Allah'ın zalimlerden, onların saldırısından azat ettiği, koruduğu demektir. Vecebet Hac Suresi 36. ayette yere düştü manasındadır. Vecebet-i Şems-i Güneş battı bu manadadır. Ebu Hureydo radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık devresini sevk eden bir kimse gördü ve ona devreye bin buyurdu. O zat bu kurbanlıktır. Nasıl binerim dedi. Resulullah bu kurbanlık döveye bin buyurdu. O zat yine bu kurbanlık deyince Resulullah üçüncü yahut ikinci defasında yazıklar olsun sana. Bin şu demeye buyurdu. Bize Katar'da Emes'ten tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık bir döve bir insan gördü de ona bu döveye bin buyurdu. O zat bu deve kurbanlıktır dedi. Resulullah bu döveye bin buyurdu. Ozan yine bu deve kurbanlıktır dedi. Resulullah üçüncü kerede bu kurbanlık döveye bin buyurdu. 105. Hilden hareme beraberinde kurbanlık hayvan sevk eden kimse babı. Abdullah İbni Ömer radiyallahu şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında umre Hacca eklemek sureti ve etti. Ve Zulhleif'i mevkiinde beraberinde kurbanlığı serkedip bunları Kabe'ye hediye eyledi. Şöyle ki, Resulullah ihrana girerken umre ile terbiyeye başladı. Sonra has niyetiyle ile terbiye etti. İnsanlar da peygamberin layetinde nihayet hacca, daha, hacca kadar umre ile temettü ettiler. İnsanlardan kurbanlık sek ve hediye edenler de oldu. Kurbanlık hediye etmeyenler de oldu. Peygamber Mekke'ye gelince insanlara şöyle ilan buyurdu. Sizlerden kurbanlık hediye edenler, ihramlarını muhafaza etsinler. Öyle kimseye haccı eda edinceye kadar ihramlarıyla işlemesi haram olan şeylerden hiçbir şey işlemesi helal olmaz. Kurbanlık hediye etmeyenler ise Beyti Tavap Safa ile Merve arasında say etsin. Saçından biraz kısaltıp ihramdan çıksın. Sonra arapada çıkılacağı sırada hac için ihrama girip terbiye etsin. Nihayet da kesilecek Kurbandan, kurban bulunmayan bir fert hac niyetiyle ihram aldıktan sonra hac sırasında 3 gün oruç tutsun. Yedi günde ehline, memleketine döndüğü zaman oruç tutsun, on günü doldursun. Peygamber Mekke'ye geldiği zaman da ilk iş olarak Hacer ve Esmet ruhluğunu istilam edip tavafa koyuldu. Bu başlamanın ardından ilk üç dolaşmayı koşar gibi yaptı. Dört dolaşmayı da yürüdü. Bey etrafında yedi dolaşmayı tamamladığı zaman makamın yanında iki rekat namaz kıldı. Sonra selam verip namazdan çıktı. Bunun ardından Safa'ya geldi. Safa ile Merva arasında yedi defa dolaştı. Sonra ta Arafat'a vahve yaparak hatçını bitirdi. Nahir günü kurbanını kesinceye kadar ihramdan dolayı haram olan şeylerden hiçbirisinin kendisine haram olmadı. Nihayet Arafat'tan dönüp beyti tavır ettikten sonra ihram sebebiyle kendisine haram olan şeyler helal oldu. İnsanlardan kurbanlık hayvan hediye ve sevk eden kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. İbn-i dedi ki, Uyve'den giren cinayette, Ayşe Uyve'ye peygamberin temettür hakkında Peygamber Umre'yi, Hacca Katma Suresi'ni temettür etti. Beraberinde insanlar da temettür ettiler diye Salim'in bana İbni Ömer'den onu da Resulullah'tan haber verdiği hadis gibi haber vermişlerdir. 106 Kabe'ye hediye edeceği kurbanlık hayvanı yolda satın alan kimse bağlı. nasıl şöyle demiştir. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Abdullah, babası Abdullah'a bu sene harc de yerinde ikamet et. Çünkü bu yıl neden emin olamıyorum. Beyti ziyaretten men olmayacak. Dedi i̇bn Ömer o takdirde ben Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Allah yemin olsun Allah elçisinde sizin için pek güzel bir uyma örneği vardır. El Ahzab Söylesi 21. ayeti buyurmuştur. Ben sizleri şahit tutuyorum ki bu sene umra yapmayı kendi nefsime vacip kıldım dedi ve umre niyetiyle ihrama girip terbiye etti. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Abdullah dedi ki, sonra İbni Ömer yola çıktı. Nihayet Beyza mevkiine vardığı zaman hac ve umre niyetiyle ihrama girip terbiye etti. Ve muhasara olunmak suretiyle, sebebiyle ihramdan çıkmanın cevazına hac ile umrenin şanı başka değil, ancak birdir dedi. Sonra Halen dışındaki Kudeyd mevkiinde kurbanlık satın aldı. Sonra Mekke'ye geldi. Haç ve Umre için Kabe'yi tavaf ve say yaptı. Haç ve Umre'nin her ikisinden beraberce ihramdan çıkıncaya kadar ihramdan çıkmadı. 107. Zulh Neyfe'de kurbanlık deresini alametleyip gerdanlık taktıktan sonra ihrama giren kimse bağlı. Nafi de i̇bn Ömer Medine'ye kurbanlık hediye ettiği zaman zulh e de bu kurbanlık devesinin yüzü Kıplı'ya yoluna çökmüş olduğu halde Hürgücünün sağ yanından dürüp kanatmak sureti ve alametler ve gerdanlık takardı demiştir. Bize Muhammed İbn-i Zuhri'den, o da Urve İbn-i İbn haber verdi ki Misver İbni Mahana ile Mervan İbni Hakem her ikisi de şöyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanında Medine'den yüzer kişilik on küsüz sahabi kıtası içinde yola çıktı. Nihayet Zuhreife'de oldukları zaman Peygamber kurbanlık hediye gerdanlık taktı. Nişanladı ve umre niyetiyle ihrama girdi. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kurbanlık dövelerinin gerdanlıklarını kendi eliyle büktüm. Sonra peygamber o develere bu gerdanlıkları taktı. Onlara alametledi. Hepsini harama hediye etti. Ve bundan önce kendisine helal kılınmış olan hiçbir şey ona haram olmadı. 108 Kurbanlık deneler ve sığırlar için gerdanlıklar bükülmesi dağıdı. Bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi. Müminlerin anası Hafsa şöyle demiştir. Ben, ya Resulallah, insanların hali nedir? Onlar Umre ile ihramdan çıktılar fakat sen ihramdan çıkmadın dedim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben, Başımın saçlarını toplayıp yapıştırdım ve kurbanıma gerdanlık taktım. Artık ben bütün hac fiillerini bitirip ihramdan çıkınca kadar ihramdan çıkmam buyurdu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye kurbanlık hayvan ne diye ederdi? De ben onun kurbanlık hayvanlarının gerdanlıklarını bükerdim. Sonra Resulullah ihramlının çekineceği şeyler mevinden olan hiçbir şeyden çekinmezdi. 109. Kurbanlık hayvanlara kurbanlık işareti çizilmesi bağlı. Ve Urbe misver ütnü mahrame radiyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık hayvanlara gerdanlık taktı kurbanlık alameti çizdi ve umre niyetiyle ihrama girdi diye rivayet etmiştir. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamberin kurbanlık hayvanların gerdanlıklarını büktüm. Sonra peygamber o hayvanlara kurbanlık alameti çizdi ve gerdanlıklar taktı. Yahut da hayvanlara ben gerdanlık taktım. Sonra peygamber bu hayvanları çabeye gönderdi. Kendisi de Medine'de bir müddet daha ikamet etti. Bu ikamet esnasında kendisine haram olmuş bulunan hiçbir şey ona haram olmadı. 110. Kurbanlık hayvanlara bizzat kendi eliyle gerdanlıklar takan kimse babı. Abdurrahman kızı Amr'e şöyle haber vermiştir. Ebu Süfyan oğlu Ziyad Ayşe'ye bir mektup yazdı bu mektubunda Abdullah İbni Abbas kim Mekke'ye kurban gönderip Kabe'ye hediye ederse o kurbanını kesinceye kadar hacılara ihramlı iken haram olan şeyler bu kimseyi de haram olur dedi. Senin rehin nedir diye sormuştu. Ayşe cevabı bu meselede İbni Abbas'ın dediği gibi bu mesele İbni Abbas'ın dediği gibi değildir. Hicretin 9. yılında kurban kurbanlarının gerdan itlerini iki elinde ben büktüm. Sonra Resulullah o kurbanlık hayvanlara bu gerdanlıkları kendi elleriyle taktı. Sonra da bu kurbanlık hayvanları babam Ebu Bekir Es Sıddık ile Mekke'ye gönderdi. İhramlı hacıya haram olan şeylerden hiçbir şey Resulullah'a haram olmadı. Bu kurbanlıklar Mekke'de kesilinceye kadar Allah ona bu şeyleri helal kıldı. 111. Koyunlara gerdanlık takılması bağlı. Ayşe radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa Mekke'ye kurbanlık koyun hediye etti demiştir. Bize İbrahim esvetten taksit etti ki Ayşe radıyallahu anh, ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için gerdanlıklar bükerdim de, o bu gerdamutları koyunlara takar ve kendisi ailesi içinde halal olan, olarak ikamet ederdi demiştir. Bize Mansur İbni Muhtemir tahdis edip şöyle dedi. Ve yine bize Muhammed İbni Kesir tahdis etti. Bize Sufyan es Servi Mansur'dan, o da İbrahim'den, o da Esvet'ten haber verdi ki Ayşe radiyallahu anh, ben peygamber için koyunların gerdamlıklarını bükerdim de peygamber bu koyunları Mekke'ye gönderir ve sonra da halal olarak Medine'de ikamet eder ve kalırdı demiştir. Bize Zekeriya Amir-i Şabi'den, o da Mesruk'tan tahsis etti ki Ayşe radiyallahu anh, ben peygamberin kurbanı için ipler bükerdim. Demiş ve bununla peygamber ihrama girmeden evvel gerdanlıklar bükerdini demek istemiştir. 112. Renk renk boyanmış ünlerden gerdanlıklar bağlı. Bize i̇bn Al-Kasım İbn-i Muhammed'den taktik ettik. müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh ben kurbanlık hayvanların gerdanlıklarının yakınım Yanında bulunan renkli bir günden büktüm demiştir. 113 Kurbanlık hayvanlara nar gerdanlığı bağlamak makbabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir kurbanlık deve sevk adam gördü de adama bu deveye bin buyurdu. O da bu deve kurbanlık bir devedir dedi. Peygamber bu deveye bin buyurdu. Ebu Hureyre, yemin olsun ben o kimseyi o devire binmiş de peygamberle yürüyüş yarışı yapmaya çalışırken görmüşümdür. Devenin boynunda nal vardı dedi. Bu hadisi rivayet etmekte ona Muhammed İbni Beşşar mutalat etmiştir. Bize Osman İbni Ömer takip edip şöyle dedi. Bize Ali İbn-i Mübarek, Yahya İbn-i Kesir'den, o da İkreme'den, o da Ebu Hureyre'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere bu hadise haber verdi. 114. Deveden için hazırlanmış olan çullar vardı. İbn-i anh, deve üzerine konmuş olan çulları ancak koyu güç yerinden yarar idi. Deveyi kestiği zaman kanın o çulları bozmasından korktuğu için çulunu çıkarır, daha sonra onu sadaka yapardı. Ali İbni Ebi Talip şöyle demişti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kestiğim kurban devesinin çullarını ve derilerini sadaka yapmamı emrederdi. 115. Kabe'ye hediyelik kurbanlarını yoldan satın alıp da takan kimse babı. Bize Musa İbn Ukbe taklit edip şöyle dedi, Nafi şöyle demiştir. İbn-i Ömer radiyallahu anh İbn-i emirliği zamanında Harirlilerin hac ettiği 64. hicret yılında hac etmek istedi. Oğlu tarafından kendisine insanlar arasında harp olmaktadır. Biz onları sana Kabe'ye gitmekten mani olmalarından korkuyoruz denildi. İbn-i an andolsun ki muhakkak ki Allah ölçüsünde sizin için çok güzel bir uyma örneği vardır. Ahzab suresi 21. ayetteki o takdirde ben Resulullah'ın Hüzeybi'ye senesi yaptığı gibi yaparım. Ben şahit tutuyorum. Ben kendimi Umre yapmayı vacip kıldım. Nihayet, Cumhurla Efe'nin önündeki beydanın yüksek yerlerinde olduğu zaman mani olunmak sebebiyle ihramdan çıkarılmanın çıkmanın cevazında Hacı ve Umre'nin şanı Başka başka değil ancak birdir. Ben sizlere şahit tutuyorum. Ben bir umrenin beraberinde hacı birleştirdim dedi. Ve satın aldığı kurbanlığı gerdanlıklanmış olarak Kabe'ye hediye olmak üzere sevk etti. Nihayet Mekke'ye geldiği zaman Kabe'yi tavaf safa ile merveyi de sahi etti. Bunun üzerine bir şey arttırmadı. İhram sebebiyle haram olmuş şeylerden hiçbirini Nahr gününe kadar haber olmadı yani ihramdan çıkmadı Nahr günü tıraş olup kurbanını kesti ve o gün Arafat'ta vahfiden sonra yaptığı ilk ifade tavafıyla hac ve ummet tavafını yerine getirmiş olduğu reyinde bulundu. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı dedi. 116. Erkeğin kadınların emri olmaksızın kendi kadınları adına sığır kesmesi babı Zülrahman'ın kızı Amr'e şöyle demiştir. Ben Ayşe radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Biz Resulullah'ın beraberinde Zülkade ayının çıkmasına beş gün kala Medine'de veda Hacı için yola çıktık. Biz bu aylarda umre değil yalnız haccı zannediyorduk. Nihayet Mekke'ye yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi sellem, beraberinde kurbanı bulunan beraberinde kurbanı bulunmayan kimselere Kabe'yi tavaf ve Safa ile Merve arasında sahip ettiği zaman ihramdan çıkmalarını emretti. Ayşe şöyle dedi Ayşe dedi ki Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'ya gelindiğinde Mina'da elinde sığır eti ile yanımıza girdi. Ben bu nedir diye sordum. Eti getiren kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kestik dedi. Yahya İbni Sa'd el dedi ki Ben bu hadisi Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir'e zikrettim. O, amre bu Hadis sana hiçbir şey sakmadan ve tevil değiştirmeden tam bir sevk edişle sevk etmiştir dedi. 117 Min Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kestiği yerde kesmek babı bize Ubeydullah İbni Ömer Nafi'den tahsis etti ki Abdullah İbni Ömer anh, kurban kesilecek yerine keserdi demiştir. Ubeydullah Resulullah'ın kurban kestiği yerde demiştir. Bize Musa İbni Akber Musa İbni Ukbe tahsis etti. Nafi şöyle demiştir. İbni Ömer kurbanını müzdrif eder. Gecenin sonunda, işlerinde hür ve köle kişiler bulunan hacılar topluluğunun beraberinde minaya gönderir. Nihayet kurban, peygamberin kurban kestiği yerde yere girdirilirdi. 118. Kurbanını bizzat kendi eliyle kesen kimse bağlan. Bize Muhayyib Eyüp'ten, o da Ebu Kılabe'den, o da Enes'ten tahdis edip inşallah biraz sonra tamamı gelecek olan bu hadisi saltırmış olarak zikretti. Emes radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yedi tane deveye ayakta oldukları halde kendi eliyle nahretti. Medine'ye de iki tane alacalı ve boynuzlu koçu yine kendi eliyle kesti demiştir. 119. Develerin bağlanmış olarak kesilmesi bağlı. Ziyad İbni Cübeyir şöyle demiştir. Ben Mina'da İbni Umer'i gördüm. O kurbanlık devesini çöktürmüş, kesmekte olan bir kimsenin yanına geldi ve o kimse demeyi ayağa kaldırdı ve ayakta ve ayağı bağlanmış olarak kes. Devenin bu suret kesilmesi Muhammed'in sünnetidir. Aleyhi ve ve şube İbni Haccat Yunus bana Ziyad haber verdi demiştir. 120. develerin ayakta olduğu halde kesilmesi babı. Ve i̇bn Ömer, Muhammed'in sünneti olarak böyle kesilir demiştir. i̇bn Abbas da Safa ve El-Hac 36. ayette ayakta oldukları halde manasındadır. Demiştir. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hadsından çıkmadan evvel öğle namazını Medine'de dört mekat kıldı. İkindi, İkindeydi Zulh de kısaltarak iki rekat kıldı. Ve geceyi orada geçirdi. Sabah olunca binek deresine bindi de tehlil ve tesbih etmeye başladı. Müzdarifedeki beyda üzerine yükselince haccı ve umreyi beraberce tevbiye etti. Mekke'ye girdiği zaman beraberinde kurbanları bulunmayan sahabilerine İran'dan çıkmalarını emretti. Bu hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle ayakta oldukları halde yedi tane deve kesti Medine'de, Medine'de de bir kurban bayramında alacalı boynuzlu iki koç kurban etti bize İsmail ayıptı, o da Ebu Klab'dan tatil etti Enes İbn Malik anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Medine'de öğle namazını dört rekat kıldı ikindiyi de Zul iki rekat kıldı demiştir. Yine Eyüp'ten o da bir adamdan o da Enes'ten gelen civayette sonra sabaha girinceye kadar orada geceledi sabah namazını kıldı sonra binek devesine bindi Devesi onu bedaya cümdüzük çektiği zaman umre ile hacca niyet edip tevbiye etti demiştir. 121. Bab Kesiciye kurbandan hiçbir şey verilmez. Bize Sufyan Esser ve haber verip şöyle dedi. Bana İbni Ebi Nebi Bana İbni Ebi neci? Mücahib İbni Cebir'den, o da Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan haber verdi. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni gönderdi ve kurbanız develerin yanında bulunup onunla ilgili işleri yerine getirdim. Peygamber bana emretti. Ben de kurbanlıkların etlerini tahsis ettim. Sonra bana emretti. Ben kurban develerinin çullarını ve derilerini de tahsis ettim. Sufyan Esselvi dedi ki, bana Abdülkerim mücahitten o da Abdurrahman Ebi Gayla'dan tahsis etti. Adı radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana kurban develerine üzerinde gözetleyici olmamı bunların kesilme ücretleri hususunda kurbandan ücret olarak hiçbir parça vermemekliğimi emre eyledi 122-122 kurban verileri sadaka edilir İbnü i şöyle demiştir bana El Hasan i̇bn Müslim Abdülkerim El Cezerid'e haber verdi ki ona mücahit haber vermiştir ona da Abdurrahman i̇bn Ebi Leyla haber vermiştir ona da Ali radiyallahu anh haber verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kurbanlık develerine ait işleri görmesi kurban develerinin hepsinin etlerini, derilerini, çullarını taksim etmesi ve kesilme ücretleri hususunda kesiciye kurbanlar hiçbir şey vermemesini emretmiştir 123. bab kurban develerinin çulları sadaka edilir bize Seyyid İbni Ebi Süleyman'dan tahtis edip şöyle dedi ben mücahitten işittim şöyle diyordu bana İbni Ebi beyler tahtis etti ona da Ali Radıyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında yüz döne kurban hediye etti bana onların etlerini taksim etmemi emretti. Ben de etleri taksim ettim. Sonra çullarını taksim etmemi emretti. Ben de onların çullarını da taksim ettim. Sonra kurbanların derileriyle ilgili emri verdi. Ben de derilerini de taksim ettim. 124. bab. Hatırla. O zamanki beytin yerine İbrahim'e bana hiçbir şey eş tutma. Beytimi tavaf edenler Kıyam edenler, hükü ve sucuk edenler için iyice temizle diye merci yapmıştık. İnsanlar içerisinde hacı ilan et. Gerek yaya gerek uzak yoldan gelecek artık devlerin üstünde binici olarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait menfaatlere şahit ve hazır olsunlar. Allah'ın rızık olarak kendilerine verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar üzerine malum olan günlerde Allah'ın adını alsınlar. İşte bunlardan yiyin. Yoksulu, fakiri de doyurun. Sonra kirlerini gidersinler. Ayaklarını, adaklarını yerine getirsinler. Ve o beyti atki, tavaf etsinler. İşte emir budur. Kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazimde bulursa, bu Rabbi indinde kendisi için sırf hayırdır. Haç Suresi Yirmi altından otuzuncu kadar. 125. Kurban etinden sahibinin yiyeceği ve sadaka yapacağı miktar bağlı Ve Ubeydullah Ban'ın Nafi İbni Umer'in İhramli'ye avlanmasını ceza olarak kesti. Kurban adak kurbanından yedirilmez. Bunların dışındakinden yedirilir dediğini haber verdi demiştir ve ata İbni Rebah temettü hakkı yapana kesmesi vacip olan kurbandan sahibi yer ve başkalarına yedirir demiştir İbni Cüleyd'e şöyle demiştir İbni Cüleyd şöyle demiştir bize ata tahtis etti o Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmiştir İzmir'de e kaldığımız üç günden fazla bir zamanda kurban devrelerimizin etinden yemezdik. Üç günden arta kalan eti sadaka yapardık. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ruhsat verdi de kurban etlerinizi yiyiniz ve kavurup azık yapınız buyurdu. Bu müsaade üzerine biz de yedik ve azık edindik. İbn-i şöyle dedi. Ben Ataya, Cabir, Medine'ye gelince Gelinceye kadar dedi mi diye sordum. Ata hayır, Cabir Medine'ye gelinceye kadar demedi dedi. Bana Abdurrahman kızı Amra taktis edip şöyle dedi. Ben Ayşe Allah anh'tan işittim şöyle diyordu. Biz Resulullah'ın beraberinde Veda Halkçı'na Zulkar'da 5 gün kala Medine'den çıktık. Biz bu aylarda umre değil yalnız hac edilir zannediyorduk. Nihayet Mekke'ye yaklaştığımız zaman Resulullah beraberinde kurban bulunmayanlara emretti. Ondan Beyt-i Tavap Safa ile Merve arasında sahi ettiklerinde bundan sonra ihramdan çıkarlardı. Ayşe dedi ki kurban bayramının birinci günü bir sığır etiyle yanımıza girildi ben bu et ne diye sordum eti getiren kimse tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kadınları adına kurban kesti denirdi Yahya İbni Said dedi ki ben bu hadisi Kasım, el, Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir'e zikrettim. O da El Kasım Emre sana bu tahdis olduğu gibi tas zaman getirmiştir dedi. 126 Kurbanı tıraştan önce kesmenin hükmü babı. Bize Mansur İbni Zardal'ın atadan haber verdi. İbni Abbas şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı kesmeden önce saç tıraşını eder ve buna benzer tıraş taş atmadan önce ifade tavası gibi birçok iş yapan kimsenin hükmü soruldu. Peygamber <gülüyor> darlık yok, darlık yok muydu? Bize Ebu Bekir İbni Ayyaş, Abdullah İbni Rufay'den, o da Atadan haber verdi ki İbni Abbas şöyle demiştir. Bir adam peygambere ben Cemre'ye taş atmadan önce Kabe'ye farz olan ziyaret tavafını yaptım. Peygamber hiçbir darlık yok buyurdu. Aynı şahıs veya diğer biri ben kurbanımı kesmeden önce başımı tıraş ettim dedi. Peygamber darlık yok buyurdu. Ben Cemre'ye taş kurbanımı kestim. Darlık ve günah yok buyurdu. Ve Abdurrahim İbni Süleyman El-Lazi dedi ki İbni Hüseyin şöyle dedi bana Ata İbni Abbas'tan o da peygamberden haber verdi. Ve El-Kasım İbn Yahya şöyle dedi bana İbni Hüseyin Atadan o da İbni Abbas'tan o da peygamberden tahdis etti dedi ve Affan İbni Müslim Es-Saffar Vuhayb'in şöyle dediğini zannediyorum bize Abdurrahman İbni Hüseyin e, İbnu Hüseyin Said İbni Cübeyr'den o da İbni Abbas'tan, o da Peygamber'den haber verdi ve Hammad İbni Selem'e Kays İbni Sa'd ile Abbas İbni Mansur'dan onlar da Atadan o da Cabir İbni Abdullah'dan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere bu hadisi söyledi. <gülüyor> Bize Halid el-Hazra ikrim eden tahtis etti. i̇bn Abbas radiyallahu anh söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisi tarafından soruldu. O soran zat, ben güneşin ortadan ile batması arasındaki zamana gelişimin ardından cemreye taş attım dedi. Peygamber darlık yoktur buyurdu. O zat veya bir başkası ben, kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi peygamber darlık yoktur buyurdu Ebu Musa radiyallahu şöyle demiştir ben Yemen'den döndüğümde ve Resulullah Pashada, iken onun yerine geldim Resulullah bana hacca niyet ettin mi dedi ben evet niyet ettim dedim Resulullah hangi nevi hacca niyet edip ihrama girdin dedi ben de peygamberin ihrama girişi gibi İhrama girişte lebek dedin diye cevapladım. Resulullah güzel yaptın. Şimdi git beyti tavaf et. safai ve Merve arasını Sara'yı ile buyurdu. Ben bunları yaptıktan sonra Kaysi kadınlarından bir kadına geldim. Kadın başını saçını tarayıp ayıkladı. Sonra beraberinde kurban olmadığı için umre yapıp ihramdan çıktım. <gülüyor> sonra hac niyetiyle ihrama girip telbiye ettim. Artık soru var. ben ta Ömer'in halifeliğine kadar insanlara bununla, yani hacca kadar umre ile temettü yapmakla fetva veriyordum. Nihayet Ömer halife olunca bunu kendisine zikrettim. Ömer Allah'ın kitabını alırsak, o bize başlamış olan umreyi ile hacı tamamlamayı emrediyor. Bakara 196. ayette, Allah elçisinin sünnetini alırsak, Şüphesiz Allah elçisi kurban kesileceği yere ulaşıp kesilinceye kadar ihramdan çıkmamıştır dedi. 127. İhrama girme sırasında başının saçlarını yapışkan bir şeyle toplayıp keçeleştiren ve ihramdan çıkışta da saçlarını kestiren kimse babı. Bize Malik Nafi'den o da İbni Umer'den haber verdi ki Hafsa radiyallahu anh. Ya Resulallah. İnsanların hali nedir? Onlar umreyle ihramdan çıktılar. Sen umreden dolayı ihramdan çıkmadın diye sordu. Resulullah ben başımın saçlarını toplayıp keçirleştirdim. Kurbanımı da Kabe namına gerdanlık taktım. Artık ben kurbanı kesmedikçe ihramdan çıkmam buyurmuştur. 128. İhramdan çıkış sırasında saçları kestirmek ve kestirmeyi kısaltmak babı. Nafi şöyle dedi İbni Ömer radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başının saçlarını Kestirdi der idi Bize Malik Nafi'den O da Abdullah İbni Ömer'den haber verdi ki O şöyle demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Allah başlarını tıraş edenlere Rahmet eyle diye dua etti Sahabiler Ya Resulallah Saçlarını kısaltanlara da rahmet et ver. Resulullah yine ''Ya Allah saçlarını kestirenlere rahmet eyle'' diye dua etti. Sahabilirler yine tekrar ''Ya Resulullah saçlarını kısaltanlara da rahmet buyursan'' dediler. Resulullah saçlarını kısaltanlara da merhamet eyle diye dua etti. Elle istedi ki bana nafi tahsis etti. Resulullah bir yahut iki kere Allah saçlarını kestirenlere merhamet eylesin diye dua etmiştir ve Ubaydullah da şöyle dedi: "Mağfirbana tahtı edip Rasulullah gözüncü defada saçlarını kısaltanlara merhamet eyle" demiştir. Ebu Huraymeleri Allah onu şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Allah, saçlarını tıraş edenlere mağfiret eyle" diye dua etti. Sahabiler saçlarını kısaltanlara da diye ilave ediverdi dediler. Rasulullah "Ya Allah, saçlarını tıraş edenlere mağfiret eyle" diye dua etti. Sahabeler saçlarını kısaltanlara da dediler. Resulullah bu duayı üç kere söyledi. Dördüncüünde saçlarını kısaltanlara da mağfiret eyle dedi. Bize Cuvayliye i̇bn Esma Esma'yı nafiden ki Abdullah i̇bn Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bir taife tıraş olup saçlarını çektiler. Sahabeler, sahabelerin bazıları da saçlarını sadece kısalttılar demiştir. Bize Ebu Asım İbni ben ona da Hasan İbni Müslim'den o da Tağus'tan İbni Abbas'tan tahsis etti. Ki Muaviye radiyallahu anh Resulullah'ın başındaki saçlardan bir parçasını en en enli ok veya bıçak ile kesip sattım demiştir. 129 sebestli hatçı yapan kimsenin umreyi yapmasının ardından ihramdan çıkışında saçlarını kısaltması babı. Bize Musa İbni Ukbet tahtis etti. Bana Kureyp haber verdi. İbni Abbas radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde beraberinde kurbanlık serketmemiş bulunan sahabilerine beyti tavasla safa ile merve arasında sayetmelerini, sonra da ihramdan çıkmalarını, saçlarını kestirmeleri yahut kısalt bunları emretti demiştir. 130 Kurban Bayramı'nın birinci günü Kabe'ye farz olan ziyaret tavafını yapmak babı. Ve Ebu Zübeyir Muhammed İbni Müslim Ayşe'den ona ve Abbas'tan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret tavafını geceye kadar geri bırakırdı diye nakletmiştir. Ve Ebu Hasan Müslim İbni Abdullah yine de İbni Abbas olmak üzere. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yedinci günden sonraki Mina günlerinde beyti ziyaret ederdi diye oluyor Bize Fadl ibn Bukayn söyledi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e Ubeydullah'tan o da Nafi'den tahdis etti ki İbni Ömer radıyallahu anh ifade için tavaf yapar. Bir tavaf yapar. Sonra Mekke'de gündüz uykusuna yatar. Sonra Nahaz gününü kastediyor, Mina'ya gelirdi. Ebu Luayn dedi ki bu oh, hadisi Abdurrazak bize Ubeydullah el Umer'i haber verip verdi deyip bu senette Resulullah'a yükseltti. Ayşe Radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz deda sınası peygamberle beraberinde hac yaptık. Kurban beylerinden birinci günü ifade tarafını yaptık. Bu tarafın ardından Safiye bintu Huye'yi hayiz oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'den herhangi bir erkeğin kendi kadınından İsteyeceği şeyi istedi. Ayşe dedi ki ben Ya Resulallah Safiye hayırlıdır dedim. Peygamber ifade tarafını yapıncaya kadar o bizi seferimizden hapsedicidir dedi. Yanında bulunanlar Ya Resulallah Safiye derlerinin birinci günü ifade tarafını yaptı dediler. Bu haber üzerine peygamber öyleyse haydi yola çıkın buyurdu. El Kasım İbni Muhammed'de Hürriye'den Ev er Esmet'ten onlar da Ayşe'nin, Safiye Ermen'in birinci günü ifade tarafını yaptı diye zikredenmaktadır. 131. Bab Hacı Akabe Cemresi'ni akşama girdikten sonra yani öğleden sonra veya geceleyin taşladığı yahut da unutarak bilmeyerek kurban kesmeden önce tıraş olduğu zaman üzerine varlık yoktur. Abdullah İbni Taus, babası Taus İbni Kaysan'dan, o da İbni Abbas'tan tahtıs etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haddından Mina'da kurban kesmek, tıraş olmak, cennet taşlamak bunlardan herhangi birini ele geçirmek ve geriye bırakmak hakkında söylendiğinde peygamber darlık yok buyurmuştur. Bir de Halib el Hazza iklimeden tahtis etti. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Veda hatta MİRA'da bayramın birinci gününde peygambere sualler soruluyor da peygamber de darlık yok buyuruyordu. Bir adam peygambere ben kurban kesmeden önce tıraş oldum diye sordu. Peygamber kurbanlık mı ağ yok buyurdu. Yine ben akşama gelişimin ardından yani öğleden sonra veya geceleyin Cemre'ye taşladım dedi peygamber günah yok buyurdu. 132 Cemre yanında binek üzerinde fetva vermek babı. Abdullah İbn-i Amr'dan o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hadsından minada durdu. İnsanlar kendisinden sormaya başladılar. Bir adam ben bilmediğim bilmedim de kurban kesmeden önce tıraş oldum dedi. Resulullah kurbanını kes, günah yoktur buyurdu. Diğer biri geldi ve ben bilemedim de Cemre'yi taşlamadan önce kurbanı kestim dedi. Resulullah ona da Cemre'yi taşla dağılık yok buyurdu. Resulullah'a o gün taş atmak, kurban kesmek, taş olmak, tavaf etmek gibi birçok e, birinci gün işlerinden öne geçirilmiş veya geriye bırakılmış hiçbir şey sormadı ki cevabında da yap ve günah yok buyurmasın. Abdullah İbn-i Amr İbn-i Asir anh edip şöyle demiştir. Kendisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günü üzer, bineği üzerinde hutbe yaparsın yanında hazır bulunmuştur. Hutbe akabinde Peygamber'e doğru kalktı da ben bu işi şundan evvel yapılacak sanıyordum dedi. Sonra da diğer kimse kalktı. Ben de bu işi bu işten önce sanıyordum. Kurban kesmeden önce tıraş oldun. Cemre'yi taşlamadan önce evvel kurban kestin dedi ve bunun gibi şeyler söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yaptı. Bu hepsi için hiçbir darlık yok buyurdu. O gün peygambere hiçbir şeyden sorulmadı ki cevabında yap yoktur buyurmasın. İbn-i şöyle demiştir. Bana İsa İbn-i İbn-i İbn Ubeydullah etti. O Abdullah i̇bn Amr İbn-i Astar işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dişi devesi üzerinde üzerinde durdu deyip geçen hadisi olduğu gibi zikretmiştir. Bu hadisi en zuhreden cevayet etmekte Mamr i̇bn Raşid Salih İbn-i Keysan'a etmiştir. 133. Vina günlerinde hutbe babı bize İbn-i Abbas'tan tahtıs etti. O şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günü Mina'da insanlara hitabe yaptı da bu hitabede ey insanlar bugün hangi gündür diye sordu. İnsanlar içinde kıtal haram olan gündür dediler Resulullah. Bu hangi bevdedir diye sordu. İnsanlar içinde kıtal haram olan bevdedir dediler Resulullah. Bu ay hangi aydır diye sordu. İnsanlar haram aydır dediler. Resulullah şüphesiz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu belde içinde, bu ayda, bugünün haramlığı kadar birbirinize haramdır buyurdu. Bu sözleri birkaç defa tekrar etti. Sonra başını yukarı kaldırdı da, ya Allah tebliğ ettim mi? Ya Allah tebliğ ettim mi? dedi. İbni Abbas bu hadisi böyle naklettikten sonra nefsin yedinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sözler muhakkak Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Binaenaleyh burada hazır bulunan kimseye hazır bulunmayanı, müstakbel nesillere bunu tebliğ etsin. Benden sonra birbirinizin boyunlarına vuracak kafirlere dönmeyiniz dedi. Bana Amr İbni Giner haber verip şöyle dedi. Ben Cabir İbni Zeyd'den işittim, o şöyle dedi. Ben İbni Abbas'tan işittim, o şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'den işittim. Arafat'ta hutbe yapıyordu. Bu hadisi Amr ibn Dinar'dan rivayet etmekte Sufyan ibn-i Uyeyn'e şubet-i muh etti. Muhammed ibn-i Sirin şöyle demiştir. Bana Ebu Bekler'in oğlu Abdurrahman babası Ebu Bekleden haber verdi. Ve bir de benim növsimde ve Abdurrahman'dan daha faziletli bir kimse Hümeydi İbni Abdürahman bana yine Ebu Bekle'den haber verdi. Ebu Bekle Nufayy İbn Haris İbn Kere radıyallahu anh o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nahir günü bize hitap edip bugün hangi gündür biliyor musunuz diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyi bilen dedik. O suküt etti. O derecede ki peygamber onu başka bir isimle, isimle isimlendirecek sandık. Resulullah nahir günü yani kurban kesme günü değil midir? buyurdu. Bizler evet kurban kesme yönüdür dedik. Sonra bu ay hangi aydır diye sorduk. Biz Allah ve Resulü en bilendir dedik. O yine sükut etti. O dönecek ki biz ona isimlerden başka isim takacak sandık. Resulullah Zulhicce ayı değil mi diye buyurdu. Biz evet Zulhicce ayıdır dedik. Bu hangi bir aydır diye sordu. Biz yine Allah Resulü en iyi bilendir dedik. Resulullah sustu. O verecek ki biz ona isimlerinden başka isim verecek sandık. Haram olan berde değil mi buyurdu. Biz evet haram olan berde de dedik. Bunun üzerine muhakkak ki kanlarınız, mallarınız berdeniz içerisinde bu ayınızda bu gününüzün haramlığı gibi birbirinize ve Rabbinize kavuşacağınız güne kadar haramdır. Dikkat edin bunları size tebliğ ettim mi dedi. Sahabeler evet tebliğ ettim dediler. Resulullah ya Allah şahit ol dedi sonra da burada hazır bulunanlara hazır bulunmayanlara tebliğ etsin. Bazen kendisini tebliğ edilmiş olan kimse burada bulunup işten kimseden daha iyi anlayıp verleyici olur. Benden sonra birbirinizin boyunlarını bulacak kafirlere dönmeyiniz buyurdu. Abdullah İbni Ümer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nuna'daki hutbede bilir misiniz Bugün hangi gündür diye buyurdu Sahabiler Allah ve Rasulü En bilendir dediler bunun üzerine Peygamber şüphesiz bu haram Bir gündür yine bilir misiniz hangi Beldedir bu hangi Beldedir sahabiler Allah ve Rasulü En bilendir dediler Peygamber haram beldedir bilir misiniz Hangi aydır bu ay buyurdu Sahabiler Allah ve Rasulü En bilendir dediler peygamber Haram aile buyurdu ve şöyle devam etti. Şüphesiz Allah kanlarınızı, mallarınızı, ırzlarınızı bu ayınız içinde, bu beldeniz içinde bu gününüzün haramlığı gibi birbirinize haram kılmıştır. Ve İhşem İbni Gazi dedi ki bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu suretle yapılmış olduğu haccında Nahır gözündeki cennelerin ardında Arasında durdu da, büyük hacdır buyurdu. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Allah şahit olmaya başladı ve insanlara veda etti. Sahabiler bu hac veda haccıdır dediler. 134. bak. Su içirme vazifesi Sahabiler yahut onlardan başkaları Mina Geceleri suresince Mekke'de gece geçirirler mi babı? Bir de İsa İbni Yunus Ubeydullah'tan ona da nafiden o da İbni Ömer radıyallahu anh'tan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su içime sahabilerine Mina gecelerinde Mekke'de geceleme hususunda ruhsat vermiş diye tahsis etmiştir. Veda hutbesi. Bu hütte sonra 632 yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimiz tarafından 100 bin aşkın Müslümana irade edilmiştir. Hazırlıktı Peygamber Allah'a hamd ve senadan sonra şöyle alıyordu. Ey insanlar! sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise...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 Bu vasiyetini burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da işlemden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Asabım, yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım cahiliyet devrinde gücülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kandırdığım ilk davada Abdülmuttalip'in torunu amcamın oğlu Rabia'nın Amcazadem Rabia'nın kandı havasıdır. İnsanlar, bugün şeytan sizin şu topraklarda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz üstlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi kormak için bunlardan sakınınız. İnsanlar, Kadınlarınızın hakkını gözetme ve bu Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları tanrı emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve isfetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız onların da sizin üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız onların aile yuvasını sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseyi çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanınıza alırlarsa onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizde hakları ve memleket görüneğine göre her türlü giyim ve, giyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Müminler size bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Müminler, sözüme iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslümanın, Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olun, herhangi bir hakkı tecavüz başkasına helal değildir. Neler gönül hoşluğu ile kendisini vermiş olsun. Ashabım, kendinize zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinize hakkı vardır. İnsanlar cenab Hak her hak sahibine hakkını Kuran'da vermiştir. Valise vasiyet etme lüzumu yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden, soysuz, yahut efendisinden başkasına imkisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilericine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. İnsanlar, Rabbiniz değildir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız ona en çok saygı gösterinizdir. Arab'ın Arap olmayana Allah saygısı ölçüsünde başka bir üstünlüğü yoktur insanlar yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettin. Vazifeni yerine getirdin. Size vazifet ve bize bu vasiyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz. Bu üzerine Resulü ekleyen mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cevap üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab. Şahit ol Ya Rab. Şahit ol Ya İbnü Cüneyt haber verdi. Ve şöyle dedi. Bana Ubeydullah Nafi'den, o da İbni Ömer'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi diye haber verdi. Buhari şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Abdullah İbni Nümeyr haber edip şöyle tartış etti. Bize babam Abdullah tartış edip şöyle dedi. Bize Ubeydullah tartış edip şöyle dedi. Bana Nafi İbni Ömer'den tartış etti ki, o Abbas İbni Abdülmuttalip radiyallahu anh hacılara su ve şerbet dağıtmak üzere vazifesinden dolayı Mina geçenlerinden Mekke'de ikamet etmek üzere peygamberden izin istedi, peygamber de ona izin verdi demiştir. Bu hadisi rivayet etmekte Muhammed İbni Abdullah İbni Numeir, Ebu Usame, Hamad İbni Usame, Elleysi, Uhbe İbni Halid, Ebu Damre, Enes ibn İyad mutabat etmişlerdir. 35. Cemreleri taşlama vakti babı. Ve Cabir Peygamber onunla aleyhi ve sellem nahır günü kuşluk vaktinde akaba cemresini taşladı. Bundan sonraki teşrik günlerinde ise cemreleri güneşin ortadan neydi ile batışı arasında taşınır demiştir. ben şöyle demiştir. Ben İbn Umer bunlara ben teşrik günlerimdeki cemrelerini ne zaman atayım diye sordum. i̇bn Ömer, imamın yani hac emrinin atmaya başladığı zaman sen de cemreleri atarsın dedi. Ben sualı tekrar ettim. İbn-i Ömer, İbn biz Resulullah zamanında vakti gözlerce olurduk da güneş zamanı ortasından batıya meylettiğinde cemreleri atardık dedi. 136 Akabe Cemrelerinin vadinin ortasından aşağıdan yukarıya doğru atılması babı. Bize Sufyan eser ve el ona İbrahim El-Naha'yı tartış etti. Abdurrahman İbni Yezid, Abdullah İbni Mesud, Akabe vadinin ortasında, ortasından aşağıdan yukarıya doğru attı. Abdurrahman İbni Yezid dedi ki, Ben İbni Mesud'a ya Eba Abdurrahman bir takım insanlar, bu akabe cemresini vadinin üstünden aşağıya doğru atıyorlar dedim. i̇bn Mesud kendinden başka hiçbir hakkı mabut olmayan Allah'a yemin ederim ki benim taş attığım şu mevki üzerinde El-Bakara sureti indirilmiş olan 136. Akabe cemrelerinin vadinin ortasından aşağıdan yukarıya doğru atılması babı. Bize Sufyan es Serbi El-Ameş'ten o da İbrahim el-Nihai'den tartış ettik ki Abdurrahman İbni Yezid, Abdullah İbni Mesud'un Akabe Cemresini vadinin ortasından aşağıdan yukarıya doğru attı dedi. Abdurrahman İbni Yezid dedi ki ben İbni Mesud'a ya da Abdurrahman bir takım insanlar bu Akabe Cemresini vadinin üstünden aşağıya doğru atıyorlar dedim İbni Mesud kendimden başka hiçbir hakkim kendimden başka hiçbir hakki mabut olmayan Allah'a yemin ederim ki benim taş attığım şu mevkii üzerinde El Bakara suresi indirilmiş olan kimsenin durup taş attığı makamdır. Ve Abdullah İbnü'l-Veris bize Sufyan es Servi el anıttım bu hadisi tahts etti demiştir. 137. Cemrelere yedişer taş atmak babı. Bu yedi taş atmayı İbni Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere zikretmiştir. Bize şurada El Hakem'den, o da İbrahim'in Neha'yı'den, o da Abdurrahman İbni Yezid'den tahsis etti ki Abdullah İbni Mesud anh Büyük Cemre'ye yani Akada Cemre'sine vardığında Beyti sol tarafına Mina'yı da sağ tarafına alıp Cemre atılacak yere yönelerek yedi tane çakı taşı atmıştır. Sonra da kendisine El-Bakara suresi indirilmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemre işte böyle taş attı demiştir. 138. Akaba Cemresi'nin Cemresi'ne Beyti sonuna alıp da taş atan kimse babı. Bize el hakem İbrahim'de o da Abdurrahman İbni Yezid'den tahsis etti ki Abdurrahman İbni Mesud'un Beraberinde hac yapmış ve buna onu Beyti soluna Mirai sağına alıp Büyük Cemre'ye yedi tane çaklı taşı atarken görmüştür. İbn-i Mesud taşları böyle attıktan sonra da işte bu taş attığım yer üzerine El-Bakara suresi indirilmiş olan kimsenin durduğu yerdir demiştir. 139. bab Hacı her bir çaklı atışıyla beraber Allahu Ekber diye tekbir getirir. Her bir çakılın beraberinde tekbir getirmeyi İbn Umar radıyallahu an peygamberden söylemiştir. Bize el ameş tahtı edip şöyle dedi. Ben Haccac İbn Yusuf'tan işittim. O minber üzerinde, içinde El Bakara dikli olan sure içinde, Ali İmran dikli olan sure içinde, kadınlar dikli olan sure içinde diyordu. El Bakara suresi, Ali İmran Nisa suresi hakkın suresi şeklinde söylemiyordu. Dedi ki ben Haccaca bu söyleyiş şeklini hangisinin doğru olduğunu öğrenmek için İbrahim Ennehal'ye zikrettim. İbrahim şöyle dedi. Bana Abdurrahman ibni Yezid tahdis etti ki o İbni Mesud'un beraberinde hac etmiştir. İbni Mesud Akabe cemlesini taşladığı zaman vadinin içine girmiş. Orada bulunan ağacın hizasına geldiğinde onu Yanmamış ve oradan yedi tane çakıl taşını beraberinde her birini atışla beraber tekbir getirerek atmıştır. Bundan sonra da kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki üzerine El-Bakara suresi indirilmiş olan zat işte tam buradan dikilip atmıştır demiştir. 140. Akıbe cemresini taşlayıp da onun yanında vakfa yapmayan kimse babı. Bu Akabe Cemresi yanında durmayıp durmamayı İbnül Ömer Peygamberden olmak üzere söylemiştir. 141. Bab. Hacı Akabe Cemresinden başka olan diğer birinci ve ikinci cemreleri taşladığında onların yanındaki düzlüğe gider, kıbleye yönelmiş olarak orada uzunca bir süre dikelir, vakfa yapar. Bize Yunus İbni Yezid es Ruhriden o da Salim'den İbni Ömer'in şöyle yapar olduğunu tahsis etti. Salim şöyle demiştir İbni Ömer el cemretü dünya ya yedi çakıl taşı atar ve her çakıl taşının ardından da Allahu Ekber diye tekbir getirirdi. Bundan sonra İbni Ömer içeriye geçip vadinin ortasındaki düzlüğe girer. Orada kıbleye yönelip cemreyi arkasına alarak uzun bir dikeniş yapar ve iki elini yukarıya doğru kaldırarak dua eder. Bundan sonra orta cemreye taş atar. Bundan sonra da İbni Ömer vadinin kuzey cihetine doğru yürür. Burada da birincideki gibi vadinin içindeki düzlüğe girer. Burada Kıbrı'ya karşı yönelmiş olarak uzun süre dikilir, ellerini kaldırarak dua eder. Uzunca dikilirdi. Bundan sonra ilerleyip Akabe Cemresi'ne gelir. Vadinin içinde ona da yedi taş atardı. Fakat onun yanında dua için durmazdı. Atıştan sonra oradan döner ve Peygamberi haç menseklerini işte böyle yapar gördüm idi. 142 Cemretül Dünya ile Cemretül Vusta yanında dua için evleri kaldırmak babı. Abdullah'ın oğlu Salim şöyle demiştir. Abdullah İbni Ömer Cemretül Dünya ya yedi tane çakıl taşı atar ve her bir çakıl taşını atmasından sonra Allahu Ekber diye tekbir getirirdi. Sonra Buradan ilerler vadinin ortasındaki düzlüğe gider. Orada kıbleye yönelmiş olarak uzun bir dikerme yapar. İki elini kaldırır dua ederdi. Bundan sonra el cemretül ustaya yine böyle taş atar. Akabinde de vadinin kuzey tarafına doğru yürür düzlüğe girer. Yine kıbleye yönelmiş olarak uzun bir dikerme yapar. İki elini kaldırır dua ederdi. Bundan sonra da akabe cemresine gelir ve vadinin içinden ona taşlar. Fakat onun yanına vakfı yapmazdı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i işte böyle yapar gördüm der idi. 143. Mina tarafındaki birinci ve ikinci cemreler yanında dua etmek babı. Ve Muhammed şöyle dedi bize Osman İbni Ömer Tahdis edip şöyle dedi bize Yunus İbni Yezid Ezzuhri yani şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina mescidine yakın olan Cemre'ye taş attığı zaman ona yedi çakıl taşı atar. Her bir çakıl taşını attıkça da Allahu Ekber diye tekbir getirirdi. Sonra önüne doğru ilerler kıbleye yönelmiş ve iki elini kaldırmış olarak dua eder ve bu duruşu uzatırdı. Sonra ikinci Cemre'ye gelir ona da yedi çakıl taşı atar ve her bir çakılı attıkça da Allahu Ekber diye tekbir getirirdi. Sonra vadinin son tarafına doğru ilerler. Orada kıbleye dönmüş ve her iki, iki elini kaldırmış olarak vakfe yapar, dua ederdi. Sonra Akabe yanındaki Cemre'ye gelir. Ona da her bir taşla beraber tekbir getirerek yedi tane çakıl taşı atar. Sonra onun yanında dua için durmadan oradan ayrılırdı. ez dedi ki, ben Salim İbni Abdülrahman işittim. O bu hadisi Aynen babası Abdullah İbni Ömer'den o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere tahdis ediyordu. Ve İbni Ömer'de böyle yapardı. 144. Nahr günü akıbe cemrelerini taşladıktan sonra güzel koku sürünmek ve ifade tarafından önce tıraş olmak babı. Bize Abdurrahman İbn Karsın tahdis etti. O kendi zamanında en faziletli alimiydi. O zaman babası El-Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bekir'den işitmiştir bu El-Kasım kendi zamanının en faziletlisi idi meşhur tabi tabi fakirinden biriydi o şöyle derdi ben Ayşe Radiyallahu Anh'tan işittim o şöyle diyordu ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki elimle şu iki halinde güzel koku sürdüm. biri ihrama girmek istediği zaman biri de cemre ve tıraşın ardından ihramdan çıktığı zaman Beyti ifade tavafını yapmadan önce Ayşe Rasulullah'a bu iki zamanda elleriyle güzel olduğunu söylerken her iki elini birden uzatmıştır. 145 veda tavafının hükmü babı İbn-i Abbas anh, insanlara haç menseklerinin sonu beyti tavaf etmek yani veda tavafı olması emri önündür şu kadar ki bu veda tavafı hayızlı kadınlardan hafifletildi de Onlara vacip kılınmadı demiştir. Bize i̇bn Vehb, Amr i̇bn Haris'ten ona da Katade'den haber verdi. Ona da Emes İbn-i Malik etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minadan hareketle muhasap mevkiine geldi ve burada öğle ikinde akşam yatsı namazlarını kıldı. Sonra da muhasapta bir miktar uyudu. Daha sonra bineye binip Beyt'e doğru hareket etti ve Beyt'e veda tavafı yaptı demiştir. Bu hadisi rivayet etmesinde Amr İbni Halis Elleis mutabat edip şöyle dedi. Bana Halid İbni sekki Sekseki Said İbni Ebi Hilal'den o da Katade'den tahsis etti ki ona Enes İbni Malik Radiyallahu anh, peygamberden tahsis etmiştir. 146. bab bir kadın haccın rütbe olan ifade tavafını yapmasının ardından hayızlandığı zaman Ayşe radiyallahu şöyle demiştir peygamberin zevcesi olan huve kızı safiye Nahır günü ifade tavafını yaptıktan sonra hayızlandı ben onun hayızlanmasını Resulullah'a zikrettim Resulullah o bizi yolumuzdan hapsedici bir kadın mı oldu? dedi onun yanındaki ve Safiye ifade tavafını yapmıştır dediler Resulullah. o takdirde bize hapsetmesi yoktur buyurdu iklime şöyle demiştir Medine ahalisı İbn Abbas'a ifade tavafını yapmış daha sonra hayz olmuş kadının durumunu sordular İbn Abbas onlara ifade tavafını yapmıştı, sonra hayz olmuş bulunan kadın Mekkeden memleketine hareket eder dedi. Çocuklar biz senin çocuğunu anlamayız Zeyd İbni Sabit'in çocuğunu da bırakmayız dediler. İbni Abbas Medine'ye Medine vardığınız zaman bu meseleyi başından geçmiş kimselere sorunuz dedi. Medine'ye geldiklerinde meseleyi sordular. Sordukları kimseler içinde Umut Süleym de vardı. Umut Süleym onlara Safiye'nin hadisini zikretti. Bu hadisi Halid el-Hazza ile Katar'dan iklim rivayet etmişlerdir. Bize Abdullah İbni Taus, babası Taus İbni Kaysan'dan takdis etti. İbni Abbas radıyallahu anh ifade tavafını hayızdan evvel yaptığı zaman böyle hayızlı için veda tavafını terk edip memleketine dönmesine ruhsat verildi demiştir. Taus İbni Kaysan aynı senetle dedi ki ben İbni Ömer'den işittim. O da evvela hayızlı kadın temizlenip veda tavafını yapmadığı için memleketine hareket edemez diyordu. Bundan bir zaman sonra da yine i̇bn Ömer'den işittim ki o bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade tavafını yapmış onun hayırlı kadınlara ve de terke müsaade buyurdu diyordu. Bize Ebu Avayna Mansur İbn-i Mutemir'den, ona da İbrahim Ennehay'den ona da El-Esvet İbn-i Yezid'den, ona da Ayşe'den takdis etti. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Peygamber'in beraberinde hacdan başka bir niyetimiz olduğunu bilmeden Medine'den yola çıktık. Nihayet peygamber Mekke'ye geldi. Beyti tavaf etti. Safa'yı ve Merve arasında dolaşıp sayetti. Fakat beraberinde kurban bulunduğu için kendisi ihramdan çıkmadı. Kadınlarından da sahabilerinden de onun yanında bulunan herkes tavaf ve sayımı yaptılar. Bunlardan beraberinde kurban bulunmayan kimseler ihramdan çıkıp halal oldular. Ben, Ayşe ise haiz oldu. Hacımızdan olan bütün menseklerimizi yani hac işlerinin yerine getirdik. Nihayet hasbe gecesi yani muhassab mevkiinde bulunduğumuz gece ki o dağılma gecesidir. O gece olunca Ayşe ya Resulallah, benden başka olan sahabilerin hepsi haç ve ile dönüyorlar. Ben ise bir tek hac ile dönüyorum dedi Resulullah. Mekke'ye geldiğimiz gecelerde sen beyti tavaf etmedin mi diye sordu. Ben hayır etmedim diye cevap verdim. Resulullah öyleyse kardeşin Abdülrahman ile beraber tenin mevkiine kadar çık. Oradan umre niyetiyle ihrama girip telbiye et. Tavaf vesayet edip umreni tamamladığında buluşma yerin şu şu yerlerdir. Yani buralarda buluşalım dedi. Bunun üzerine Abdurrahman'ın beraberinde tenime kadar çıktım ve orada umre niyetiyle İram'a e girip telbiye eyledim. Mina günlerinde Safiye binti Huye-i Hayat olmuştu da peygamber akra halka kesici kökten kazıyıcı kadın muhakkak ki sen bizler yolumuzdan hapsedicisin sen nahal günü ifade tavafını yapmadın mı dedi. Safiye evet ifade tavafını yaptım dedi bunun üzerine peygamber. Öyleyse haizli için veda tavafını terk et de terk etmende beis yoktur. Haydi yola çık buyurdu. Ayşe dedi ki ben umreyi tamamladıktan sonra peygambere muhassapta Mekke ahalisi üzerine doğru yola çıkar halde kavuştum. Ben de aşağıya doğru üzerlerine iniyordum. Yahut ben yukarıya çıkıyorken o aşağıya iniyordu. Ve Müseddet kendi Müsnedim'deki rivayetinde Peygamber sen Mekke'ye geldiğimiz gecelerinin tarafı yapmadın diye sorduğunda ben hayır yapmadım dedim şeklinde söylemiştir. Bu hadisi Mansur'dan hayır yapmadım. Kalbine rivayet etmesinde Müseddet'e Cevûr İbn-i Abdülhamid İbni etmiştir. 147. Mina'dan memleketlere hareket edip dağılma gününde ikinci namazını el-ab kılan kimse babı. Bize Sufyan Es-Servi tahdis etti ki, Abdülaziz İbni Rüfe'yi şöyle demiştir, Ben Enes İbni Malike peygamberden hatırladığım bir şeyi bana haber ver. Zulüçcenin 8. günü olan Tevriye gününde, Öğle namazını nerede kıldı diye sordum. Enes Mina'da kıldı diye cevap verdi. Ben yine Enes'e Mina'dan memleketlere dağılma günü ikinde namazını nerede kıldı diye sordum. Abdaht'a yani muhasapta kıldı. Sen emirlerin yapmakta oldukları gibi yap dedi. Katade evet İbni Malik'ten tatlıs etti. Enes İbni Malik Kata diye. Peygamberden şöyle tahdis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan hareket edip muhassab yine geldiğinde orada öğle ikindi akşam yatsını mazarnı kıldı ve yine muhassabda bir miktar uyudu. Daha sonra bineğini beytip bineğini, bineğine binip beyte doğru hareket etti ve beyte veda tavafı yaptı. 148 Muhassab merkeğinde konaklamanın hükmü bağlı. Ayşe radıyallahu anh Muhassab bir konaklama yeridir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya ne, ne dönüş için çıkışının kolay olmasından dolayı iner konakladı demiştir. Ayşe buraya inerdi sözüyle Ablahı kast eder. Bize Amr İbni Cinar atadan tahtiz etti. İbni Abbas radıyallahu anh Muhassab merkeğinde konaklamak haç meklerinden bir şey değildir. Muhasap ancak Resulullah'ın zevadan sonra istirahat için inip konakladığı yer demiştir. 149. Mekke'ye gelişte Mekke'ye girmeden önce alt tarafındaki Tuva mevkiinde konaklama Mekke'den Medine'ye döndüğünde de Zulgüneyfe'deki Batha'da konaklama babı bize Musa İbni Ukbe Nef'den tarif etti. O şöyle demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh Akabe yolundaki iki tepe arasında bulunan Zutuva Tuvağmığındaki geceyi geçirir. Sonra Mekke'nin yüksek tarafında bulunan tepeden Mekke'ye girerdi. Mekke'ye hac yahut umre yapıcı olarak geldiği zaman devesini başka bir yere değil ancak Mescid-i Haram'ın kapısı yanına çıkartır, sonra içeriye girer ve Haceli Esmet'in bulunduğu köşeye gelir ve tarafa oradan istilam ederek başlar, sonra yedi defa dolaşır, bu yedi dolaşmadan son üçünü koşarak, dördünü de yürüyerek yapardı, bu yedi dolaşmadan ilk üçünü koşarak. Dördünü de yürüyerek yapar. Sonra taraftan ayrılır, iki rekat namaz hırat. Sonra kendi konaklayacağı yere, yerine dönmeden evvel gider Safa ile Merve arasında dolaşırdı. Hac yahut Umre'yi yapıp da Mekke'den hareket ettiği zaman ise devesini Medine yanındaki yakınındaki peygamberin devesini çükettiği Zulh Neyfe'deki Batha'da çükertirdi. Bize Halid İbni Haris tahtis edip şöyle dedi. Ubeydullah'a muhassabda konaklama soruldu da o da e, bize Ubeydullah tahtis etti. Nafi muhassabda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umer i̇bn Hattab ve İbn-i Umer konaklandılar demiştir. Ve yine geçen İsmet Nafi'den onun da i̇bn Ömer Umer radiyallahu anh'ın olmak üzere Orada yani el muhassabda öğle ve ikindi ve zannediyorum akşam namazlarını kıvardır dediği rivayet edilmiştir. Rabi Halid ben yatsı namazın hakkında şüphe etmiyorum demiştir. Nafi ve İbni Ömer orada bir miktar uykuya yatar ve konaklamayı peygamberden olmak üzere zikrederdi demiştir. 150. Mekke'den dönme sırasında Zurtuva mevkiinde konaklığın kimse bağlı. Nafi şöyle dedi. i̇bn Ömer radıyallahu anh Mekke'ye gelirken Zurtuva mevkiinde geceler sabah olunca Mekke'ye girerdi. Mina'dan dağılıştı da Zurtuva'ya gelir sabaha kadar orada gecelerdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de burada böyle gece geçirir olduğunu zikrederdi. 151 Haç mevsimi günlerinde ticaret yapmak ve cahiliyet panayırlarında alışveriş etmek babı. Amrül ibn i Dinar şöyle dedi. i̇bn Abbas Hacallahu Han şöyle dedi. Zulmecaz ve Ukaz cahiliyet devrinde insanların ticaret yerleri idi. İslam'a gelince Müslümanlar buralarda Haç mevsiminde alışveriş etmekten güya hoşlanmamışlardı. Nihayet Haç mevsiminde Caharetle Rabbimizin rızık istemenizde size bir günah yoktur. El Bakara 198 ayeti indi. 152 ki muhassaptan gelen muhassaptan gecenin son vaktinde kalkıp yola girmek babı. Ayşe radıyallahu Han şöyle dedi. Safiye Mina'dan dağılma gecesi hayız oldu. Ben de kendimi başka değil muhakkak Sizler yolunuzdan hapsedip alıkoyucu olduğumu düşünüyorum dedi. Peygamber hay kesici ve kökten kazıcı kadın. Safiye nahır günü ifade tavafı yaptın mı diye sordu kendisi. Evet o gün ifade tavafı yaptım denildi dedi. Bu cevap üzerine Safiye hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi yola çık buyurdu. Ebu Abdullah el Buhari der ki zikredilen bu hadisten Muhammed bana ziyade edip şöyle dedi, bize muhader tahtis edip şöyle dedi, bize El-Ameş İbrahim'den, o da El-Esvet'ten tahtis etti ki Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir, bizler de Resulullah'ın beraberinde hacdan başka hiçbir şey zikretmeyerek mecliden yola çıktık. Mekke'ye geldiğimizde Resulullah bizlere ihramda çıkmamızı emretti. Nihayet Minadan memlekete kadar memleketlere dağılma gidesi olduğu zamana bu hüye kızı Safiye hay zaldı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hay kökten kazıyıcı kesici kadın ben onu başka değil ancak sizleri harpsedip yolundan alıkoyucunuzdur sanıyorum dedi sonra Safiye'ye hitabın sen gün ifade tavafı yaptın mı diye sordu Safiye evet yaptım dedi Resulullah Öyleyse zarar yok. Hadi yola koyul buyurdu. Ayşe dedi ki ben ya Rasulallah ben Mekke'ye geldiğimde ihramdan çıkamadım yani umre yapamadım dedim Rasulallah sen de tenimden bir umre yap buyurdu bunun üzerine kardeşi Abdullah Rahman Ayşe'nin beraberinde tenime çıktı. Ayşe de dedi ki umreyi tamumlayıp döndüğümüzde peygamber Gecenin sonunda veda tavafı yapmak üzere Mekke'ye doğru gider halde kavuştuk. O bana buluşma yerin şu veya şu yer olsun. Yani veda tavafından sonra Medine'ye hareket için buluşmamız falan filan yerlerde olsun buyurdum.